Muhterem efendim, halkın teveccühünün bir takım menfaatler elde etmek için bazı şahıslar tarafından suistimal edilmesi söz konusu olabilir mi? Aslında teveccüh, bu da ayrı bir mesele. Yani teveccüh hem faydalı bir şey hem de bazen zararlı olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde teveccühün zararını ifade adedinde buyuruyor ki, birinin yüzlerine bir sümmet edince adamın boynunu kırdın diyor. Türkçemizde böyle bir mülahazayı, öyle bir suyu akıbete müncer olabilecek bir şey ifade için biz bu tabirle ifade etmeyiz. Belki adamı mahvettin diyebiliriz. Ama Araplar bunu boynunu kırdın şeklinde. Bu da mahve olmaya müeddi olduğundan dolayı herhalde sebebi zikredip müsebep kastediliyor gibi yine bir hakikat dışı bir yola gidilmiş oluyor burada. Şimdi demek ki o zat öyle bir şeyi Taşımaya tahammülü yok yani ona söyleyince. Ama zannediyorum siz Hazreti Ömer'e deseniz ki seninle İslam'ın yüzü güldü falan derseniz ve Hazreti Hamza'ya deseniz ki sen Müslüman'a girdiğin andan itibaren biz kendimizi aziz hissetmeye başladık falan deseniz. Estağfurullah der, niye şirke giriyorsunuz böyledir. Bu da yerin dibine batar. Ya Rabbi ben ne günah ettim ki hakkımda böyle düşünüyorlardır. Şahıstan şahısa değişir. Onun için öyle bir teveccühte ve o teveccühü ifadede Hz. Ebu Bekir'e karşı o işi yapsalar, Efendimiz ikaz etmez orada. Çünkü Ebu Bekir'in boynu kırılmayacak kadar güçlüdür. Ömer'in boynu kırılmayacak kadar güçlüdür. Hz. Ali öyle bir şey deseler yerin dibine batar orada. deden hakkımda benim böyle bir şey söylüyorlar? Belki hiç duymaz da. Hani ben aslında duymamaya da değerliyim. Yani... Belki bir manada bana göre estağfurullah demek bile o işe sahip çıkma gibi bir yönüyle, kendini var hissetme gibi bir mülahaza ifade ettiğinde hiç üzerine almamalı, insan hiç kale almamalı. Efendim, pirim, efendim, şem-i tavanım, himmetin her iki alemde devranım, benimle müttefik bu recada cümle ihvanım, sen arzı yerinden kaldırıp semalara yükselecek bir bilmem nesin işte pirim i falan dediler hiç duymazsın sen bunu. Ne dedi bu adamın? Neye zayandı bu falan? Der geçersin. İhtimal yani Hz. Ali gibi, Hz. Ömer gibi kimseler meseleye böyle bakıyorlardı. Ama öyle kimseler de vardır ki onlar yuhmedu yefalu. hatta Kur'an diyor yapmadıkları şeyle bile maşallah sen gerçi bugüne kadar yani 5-10 senedir hiçbir hizmet yapmadın görmedik ama fakat kim bilir ne tohumlar attın yani. 20 sene sonra kıyametten bir iki sene evvel bu hepsi başak bağlayacaktır. Böyle denmesini isterler yani. Bu Kur'an-ı Kerim'e göre münafık sıfatıdır. Met edilmeden hoşlanma münafık sıfatıdır. Yaptığı şeyleri yüzüne bir söylesinler, münafıkça bir tavırdır. Gerçi bu bahsettiğim ayetler münafıklar hakkında nazil olmuştur. Fakat Ebu Zel gibi kimseler, Ömer bin Abdülaziz gibi kimseler burada o türlü tevcihlerde de bulunuyorlar. Hatta Yahudiler hakkında inen ayet-i kendilerine kendilerini alakadar görüyorlar. Hassas bir konu bu. Mesela Ömer bin Abdülaziz, Eshebtun tayyibatiküm hayat hayatikümü dünya. Dünya nimetlerinden olabildiğini istifade eden, hep dünyayı kendi hesabına değerlendiren ve böylece dünyada her şeyi yiyip bitiren insanlar, dünya hayatında tayyibatınızı yiyip bitirdiniz, öbür tarafa gitmediği bir tayyibatı. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle İlyasa'dul Kelimut Tayyib var <gülüyor> aman suali yirfao. Diyor ki bize hale kadar eder bu mesele. Onun için dünya nimetlerinden sadece tadacak kadar istifade ediyor. E zannediyorum hani bu mülazayla bakarsanız üstat da aynı felsefeye kail. Tadmaya izin var diyor doymaya izin yok. Çünkü o esefrun tayyibatün fayyatün mü dünya gerçeğine müddi olur. Temkinli olmak lazım. Dünya nimetlerinden istifade etmeme demek değildir, biz onlardan şükredecek kadar istifade ederiz ve aynı zamanda başkaları adına istifade ederiz. Çünkü bizim iki hayatımız vardır, bir şahsa hayatımız, bir de milli hayatımız. Milli hayatımız adına bizler milli yapı içinde bilen molekül mahiyetindeyizdir. Aldığımız, emdiğimiz, masrettiğimiz şeyler, sağdığımız şeyler bunlar, milli hayatımız adına bunları stok yaparız. Ama kendi hayatımız adına önemli değil deriz. Bize bir şey kalmasa da olur. Faziletten de bize bir şey kalmasa da olur. Takdirden bize bir şey kalmasa da olur. Değil mi ki yapılan şeyler milletimizin geleceğine raci ve gelecek nesillere raci? Varsın şöyle olsun yani. Biz şahs hayatımızı yaşamıyoruz. Şahs hayatımızı bile başkalarına vakfetmiş adamış öyle yaşıyoruz. Öyle olsun. Arz edebildin mi? Şimdi teveccüh asıl mesele teveccühdür. Teveccüh bazılarını şımartabilir, küstahlaştırabilir. Hazımsız insanlardır bunlar. Mahiyetler itibariyle, enaniyetler itibariyle kendilerine verilen her şey, şahsi çıkarları, menfaatleri, egoları, bencillikleri adına kullanmaya müsait tiplerdir bunlar. Ne onların boynunu kırmaya hakkımız var, mahvetmeye hakkımız var, ne de onların muzır birer mikrop halinde gelişmelerine meydan vermeye hakkımız var. Orada hukuku amme söz konusu olduğu yerde ki o aynı zamanda Allah hakkıdır. Şahsi hukuka bakılmaz orada. Bu da hukuk disiplini açısından böyledir. Modern hukuk da bunu amirdir. Fıkıh da, İslam fıkıhı da bunu amirdir. Hukuku ammenin söz konusu olduğu yerde şahsi hukuk çok nazar itibara alınmaz burada. Kaldığı ki hukuk değil yani. O hakkının çok üstünde, çok büyük istekler peşinde. Hatta her şeyi kendine, bencilliğine bağlamış, şöyle gidiyor. Bu açıdan o teveccüh mevzunda da çok dengeli olmalıyız yani. Hep başa artır o. Peygamber değiliz biz yani. Öyle keşfi kerameti açık, insanların için okuyan insanlar da değiliz. Çok yanılabiliriz biz. Burada da yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği bir ölçü var. Yani küçük bir dairede sizi bir akrep ısırmışsa şayet temkinli olursunuz. Akrep yuvalarının bulunduğu bir yerde bir daha oturmazsınız. Bir mümin bir delikten bir kere ısırılır. Sahih hadisler bu. E biz bazen şefkatimizin aldatması, reyvetimizin aldatmasıyla hatta aynı şahs tarafından bazen on defa ısırılmış olabiliriz. En azından bundan sonra aklımız başımıza gelmeli. Temeliyiz şiyahu o. 11.sine artık yeter demeliyiz. Çünkü ikincisine bile peygamberin müsaadesi yok sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, teveccüh öyle. Yani katre katre verilecek insanlar var. Ama niye kara? Çağlayanı gibi, şelalesi gibi hepsini birden üzerine aktacağınız insanlar da var. Birinde hissi şükranı coşturur, tetikler yani. Hz. Bediüzzaman üzerine aksa her şey peygamberlere gelen vahyu ölçüsünde ilhamları coşkun gelse ona, başını boynunun altına eğer der ki, bütün bunlar hepsi o Kur'an'dan da bende bir şey yok, ben müflis bir insanım, eski zekam bile yok der. O bir mahviyet, tevazu ve hacalet insanıdır. O der ki, kendi memleketimde İstanbul'da yüzlerce bana ve hizmetime destek olan insanlar bulunmasına rağmen, burada üç beş siz ben zayıf hastalıklı böyle, muvaffak olduğumuz bu hizmet sizdeki ihlastandır. Sizdeki ihlastandır. Bendekinden değil. İnşallah tam ihlasa muvaffak olur. Beni de tam ihlasa sokarsınız diyor. Demek ki onda mevhibe ve varidatlar daha ziyade hissi şükran ve hissi minneti coşturuyor. Onu tetikliyor. Ama o ölçüde olgunlaşamamış. Hala değişik meseleler hep geliyor geliyor. Benliğine çarpıyorsa şayet o da sürekli davul sesi verecektir o türlü insanlar. Onun için zararlı olacaktır. Öyle bir davul sesi, bir kısım davul sesine koşanları da onun yanında toplanmaya belki vesile olacaktır. Ona da sebebiyet vermeye kimsenin hakkı yok. Orada da Hazreti Ömer felsefesiyle, mantığıyla, yani Halit, bakın, hiç Halid'in bir günahı yoktur yani. Hani o El-Kıraatü'l-Arabiye'de de onun Aşi hamiden, mâ başlığıyla verilen şey, talit. Öldüğü zaman bir atı, bir kılıcı, bir de kalkanı kalıyor. İki devleti yerle Allah'ın izniyle bir etmiş. Şimdi böyle bir insan, yerbükte azlediliyor Hazreti Ömer tarafından. Hüzuna çağırdığında çok samimi Hazreti Ömer, dobra dobra konuşuyor ona. Diyor ki Halit, Allah şahit, Mevlana Şibli'nin Hazreti Ömer hayatında o görebilirsiniz bunu. Ya Halit Allah şahit seni çok severim diyor. Fakat halk elde edilen zaferleri seni şahsıda buluyordu. Onun suyu taksiri yok bakın. Halkın bulması bile mahsurlu. Ben biliyorum ki bu zaferlerimizi ihsan eden Allah'tır. O zaman nedir Ömer'in gayesi? Halid'i de o halkı da şöyle böyle şirk şaibesinden kurtarmaktır. Her sabah diyor muyuz? Allah'ım, nauzü bike minen alem ve estağfiruke alem. Bildiğim şirkten Allah'ım sana sığınırım. Bilmediğimden ötürü de sıfır ederim. Bilemeyerek olur yani. Halinden hiç haberi yoktur. Belki şu var yani. Nasıl bazı kimseler büyük teveccühler karşısında amudifikariler o meseleyi taşımaya mukavemetli olamadığından dolayı hemen kamburlaşıyorlar onlar. Allah karşısında kamburlaşacaklarına, işte orada kamburlaşıyorlar, kırmıyor oyunları. Öyle bir şeye dayanamadıkları, onu taşımaya tahammüller olmadığı gibi. Dolayısıyla bu teveccüh yanlış olduğu gibi, bazen onların yüzüne bazı doğruları söylemek de yanlış olabilir. Allah bizi istikametten ayırmasın. Bu, işte bu mevzudaki müstakim olma da nedir? Onu da hesap etme, onu da hesap etme. Hesabı iyi görme, sırat-ı müstakimden ayrılmama, dengeli olma yani. Takdirde dengeli, sorgulamada dengeli, bazı yanlışları düzeltmede dengeli, hayırlar adını onu coşturmada, şahlandırmada dengeli. Olumsuz bir kısım hadiselerde serin kanlı olmada dengeli, kendini salmamada dengeli, hep dengeli. Her gün kırk defa ihtine sırat müstakim diyor. Allah'ın bizi sırat-ı müstakime, ifrat ve tefritten uzak doğru yola hidayet eyle. O yol peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve sülhanın, ülemanın, evliyanın, asfiyanın, evrarın yoludur. İhtine ı müstakim. Sırat-ı lezînen hamd-i aleyhim, gayr-i aleyhim, Basmu Allah Allah bizi haktan istikametten ayırmasın.